lehne şeytan recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affet ya Rabbi. Ee, bu yaptığımız programları, şu yapmaya çalıştığımız işleri bize böyle bir ameli salih olarak amelimize ekle ya Rabbi. Bizimle beraber bu kutlu yolculuğa çıkan bütün kardeşlerimizi de bu hasenata, bu hayra dahil et ya Rabbi. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Geceniz Mübarek olsun, geceniz yar olsun. Bu geceyi belki ihya etmek çok büyük bir e, iddia bizim gibi insanlar için. Lakin bu gecenin ihya ettiklerinden olma niyazı, muradı, duasıyla huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız çoğun. efendim? Elhamdülillah. Şükründen acil. Geceniz mübarek olsun hocam. Hepimizin inşallah. Allah senden razı olsun Amin. hocam. Amin. Rabbim Amin. size hayırlı uzun ömürler versin. Allah Uzun süre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmayı nasip etsin. Amin. Onların karşılamasını bahşetsin size vefat ettiğiniz. İnşallah. Allah, Allah, onlarla Allah, beraber haşr olmayı nasip etsin size Rabbim inşallah Allah razı olsun. biz sizden çok razıyız Allah Rabbim için. de razı olsun Amin. inşallah Allah razı olsun Cenab-ı Hak bu dualara layık etsin Amin. hepimizi i̇nşallah. inşallah son nefesimize kadar da razı olduğu işlerle bizleri uğraştırsın Amin. ve inşallah eğer bu gece Kadir gecesi ise Kadir gecesinin o rahmeti, bereketi, mağfireti ve Allah'ın bizi müjdelediği o umumi af hepimiz için inşallah nasip olacak, arttıracak, ziyade olacak bir hale dönüşsün. Amin inşallah. Allah eriştirdi bizi bu geceyi ki Allah dostları Arif'lere baktığınız zaman onlar hep böyle gecelere erişmek için dua etmişler. Dualarında hiç eksik etmemişler. Nedir bu geceyi bu kadar önemli kılan? arzu ederseniz birkaç cümleyle temas edelim sonra Eyvallah. geçelim Huneyn'e. Tabi Kadir gecesi Kur'an'da değer ve kıymeti çok ciddi bir biçimde anlatılan ve bu noktada aleyhissalatü vesselam hı hı. Efendimizin kutlu beyanlarında karşılığı olan çok önemli bir gece. Hı hı. Biz tam olarak takdir ediyor muyuz bu gecenin kadru kıymetini o işin tabi herkesin kendi dünyasında muhasebe yapacakları bir şey ama Allah'ın rahmeti ve mağfireti senenin her anındadır her ayındadır ve her anındadır. Ancak bu rahmet bazen inanılmaz derecede farklı sürprizlerle ve farklı mükafatlarla gelir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın işte mağfiretinin aslında bir tezahürüdür o Rahman ve Rahim kullarıyla da zaten bu iki isim üzerinden münasebet kurar, kullarıyla bağını bu iki isim üzerinden daha fazla oluşturur hal böyle olunca biz buradan bazen o gecelerdeki rahmete ve mağfirete ulaşma adına Allah'ın bize açtığı özel ikramlarla muhatap oluyoruz. Yoksa her anda da kul olarak Rabbimize niyazda bulunabiliriz, af isteyebiliriz. Ama bazen estirir böyle rüzgarı, Allah Resulü'nün bir hadisinde öyle beyan eder, estirir rüzgarı, o rüzgara denk gelen özel bir ikram-i ilahi ile karşı karşıya kalır ve inşallah bu gece öyle bir gecedir ve biz de inşallah o rüzgara denk geliriz i̇nşallah. o bir af rüzgarıdır, mağfiret rüzgarıdır ve bu sabaha kadar affı ve mağfireti saf saf meleklerin inip Cebrail'in de o meleklere komuta ettiği bir büyük andır Kadir Suresi'nden öğrendiğim üzere hı hı. elimizden geldiğince o affa mazhar olmanın gayret ve mücadelesini Tavirli vermek durumundayız. Onun için hı hı. kardeşlerimiz hep muhakkak başlamışlardır zaten bu gecenin en önemli ameli duadır, en önemli ameli. Kaza namazı kılar, Kur'an-ı Kerim okur, tesbihatıyla uğraşır, evradıyla uğraşır hepsi tamam ama en önemli ameli bu gece duadır ki bunu biz Ayşe anamızın hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu sorudan öğreniyoruz işte erişirsem nasıl Kadir gecesine diyor, mesela demiyor ne yapayım çünkü biliyor dua olduğunu de nasıl ibadet edeyim de demiyor başka bir şey de sormuyor hı hı. nasıl dua edeyim soruyor neden onu soruyor çünkü Resulullah'ın Kadir gecelerini nasıl ihya ettiğini öğrenmiş hı hı. oradan öyle olduğu için asıl olan burada ne? Dua. Duada da aslolanın ne olduğunu öğrendik zaten işte siz de girişte duayı söylediniz Allahümme inneke afuvun bazı kaynaklarda da var tuhibbul affe fafu anmi beni ya da eğer beraber okuyacaksak fafu anla. bizi affet diyoruz ama afuv ismiyle neden başka bir isim değil de Afuv ismi onu en son söyleyeceğim ben çünkü İnşallah. o çok özel bir şey yani öylesine işte mesela Esma bir sürüdür 99 isimler var, başka Rahman isimler var. Rahman zikredilebilir, Rahim zikredilebilir, Settah. ait, mağfirete ait başka isimler zikredilebilir Hı -hı. Afuv, Afuv o zaman Kadir gecesi ile El Afuv ismi arasında çok ciddi bir münasebet var hı hı. o zaman o münasebetin üzerinde duracağız onu sona bırakalım ama ben bir şey söyleyeceğim şimdi kardeşlerime bizi dinliyor olabilirler dinlesinler başka zamanda dinlemiş olacak olanlar olacak şu anda sesimizi duyan bütün kardeşlerimiz ne olur bu andan varabilecekleri en son ana kadar ki ben yarın sıkıntı oluşturmayacak insanlar varsa eğer hayatlarında yani uykusuz kalma noktasında bu gece yatılacak bir gece değil yani bu gece sabaha kadar önemli bir gece olduğu için bu gece ta Tan yerinin fecir vaktinin geldiği ana kadar dualarını bırakmasınlar. Kendilerine dua etsinler, sevdiklerine dua etsinler, ümmeti Muhammed'e dua etsinler, insanlığın hidayeti için dua etsinler sevmediklerine mesela içinde birine karşı bir kin birikmiştir bir haset birikmiştir bir sıkıntı birikmiştir ona karşı neyse artık bir şekilde bu duayla bu geceyi güzel bir biçimde ihya edelim duamızla yüceliriz bu gece ve duamızla o esen rahmet rüzgarlarına Denk geliriz bu gece ve duamızla o esen rahmet rüzgarlarının getirdiği müjdeye erişiriz Amin. bu gece i̇nşallah. inşallah. O zaman bir mektep olarak küneyini konuşalım. Başlayalım inşallah. En son bıraktığımız yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Mekke'yi fethetmişlerdi. Evet. Kabe'nin içinden putlar temizlenmişti. Bilal-i Habeşi Kabe'nin çatısına çıkıp ezanı üstüne okumuştu. çıkıp ezanı Muhammed'i bir daha kıyamete dek inşallah susmayacak şekilde i̇nşallah. okumuştu. Ve ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı bunu merak ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi Medineleştirdi. Hmm. Çünkü Medine bir modeldi. Şimdi Mekke aslında Yesrib'ti ismi Mekke'de olsa çünkü küfür çünkü günah orada hakimdi. İmanın hakim kılınmasıyla beraber orası da medineleşti. Hı hı. Zaten bütün Müslümanların öncelikli hedefi olmalı. Kalpler medineleşmeli, evler medineleşmeli, toplum medineleşmeli, şehirler medineleşmeli alem medineleşmeli bizim hmm. hedefimiz bu başkalarının başka hedefleri olabilir bir sırtımızı Kimseye de yaslanmıyoruz, Rabbimize yaslanmışız, sembol olarak da arkamızda Uhud var Uhud'a yaslanmışız. O Uhud'dan aldığımız ilhamla ne yapıyoruz? eleştirmenin çabasını veriyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de fethettiği bütün şehirleri böyle yaptı. Mekke'yi de fetheder etmez Medine'de kurduğu modeli oraya taşıdı. Valisiyle taşıdı, kadısıyla taşıdı, orada görevlendirdiği insanlarla taşıdı. İşte oradaki hukuk adına ortaya konulacak şeylerle taşıdı, yönetimde taşıdı, iktisatta taşıdı, siyasette taşıdı, aklınıza gelen hayatın her alanında taşıdı ve Medine'yi orada bir model olarak Mekke'nin üzerinde de tezahür etme adına gayrete girişti ki aleyhissalatü vesselam efendimiz kalacak Mekke'de bir müddet hı hı. çünkü mecburen orada bazı şeyleri taşlarını yerine oturtması gerekiyor. Bu esnada Medine ile Ensar'ın aklında şöyle bir soru işareti var mı? Allah Resulü gelmişti hani burada Yesribi Medine kılmıştı acaba şimdi Mekke'nin fethinden sonra Tabii. bize dönmez mi diye merak etmiyorlar Oo, mı hiç? Hem de nasıl? Değil mi? Hem de fethi olduğu anda Ensar'dan bazıları ağlamaya başladı. Resulullah artık gelmez dediler. Huneyn'de de bazı şeylere şahit oldular evet. şimdi geleceğiz içlerindeki korku iyice arttı ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir konuşma yaptı. O konuşmanın içerisinde söylediği bir cümle var. Hayatımda sizinle ölümüm de sizinle dedi ve verdi haberi asla. Çünkü sizin yaptığınız o vefaya karşı ben nasıl vefasızlık yani. yaparım yani Allah Rasulü'nden böyle bir şey beklenmez ama hı hı. Ensar'daki korku şu Kabe burada yani Allah Rasulü Kabe'ye mi evet. sırt dönecek Kabe'yi bırakıp tekrardan bize mi gelecek ama vefa öyle bir şey ki vefa bazen çok çok daha büyük sevdiğim bir şeyi o sevgilinin hatırına feda ettirir adama evet. ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı zaten modeli evet. uyguluyor Şimdi efendimiz ne yaptı biliyor musunuz? Mekke'deki bütün putları temizledikten sonra civarda da putlar var yani putperestlilik inanılmaz derecede hakim olmuş coğrafya Halid'i gönderiyor nereye Uzza putunu yıkmaya seçilen isimler bir başka niye Halid çünkü Halid'in kırması lazım o putu. Halid o putu kırarken Halid kimliğiyle de mesaj verecek zaten kendisini izleyen o insanlara. Amr İbni As'ı gönderdi su putunu kırmaya aynı şekilde isimlere ne olur dikkat edin ha. Sa'd İbni Zeyd El Eşheli Ensardan onu da Medine'lilerin putuydu o zaten menat putunu yıkmaya gönderdi. Şimdi putlar yıkılınca bunlar 3 tane büyük put ama başka putlar da var hı hı. işte lat duruyor orada lat nerede taife yakın ve taiflerin putları Hevazin'de put var, Hevazinlerin bir telaşlanması var yani Huneyn bölgesinin işte Eftas denilen bölge ister istemez bu noktada kırılan putlar halen putperest olanların korkularını arttırdı ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aklında yok aslında. Belki bazı seferler düzenlemeyi düşünüyor ama ilk seferi Hevazin üzerine Hı -hı. yapmak aklında yok Efendimizin. Ancak Hevazin'de böyle bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Onlar diyorlar ki Muhammed kıra kıra geliyor putları Hı -hı. muhakkak bize de gelecek. O gelmeden biz gidelim diyor. Bunun üzerine bir hareketlenme başlıyor ve o kabileler orası büyükçe bir yer ve kalabalık bir yer. Düşünün şimdi 20 bin kişilik bir ordudan bahsedeceğiz. 20 bin kişilik bir ordu o günkü şartlarda o bölge için inanılmaz bir rakam. 20 bin kişilik bir orduyu harekete geçirecek bir çalışma başlıyor orada Malik İbni Af isimli o kabilenin genç bir lideri 30 yaşlarında ama adamda inanılmaz bir hırs var, inanılmaz bir öfke var, inanılmaz bir kin var peygamberimize karşı bu kadar inanılmazın arkasından bir inanılmaz daha söyleyelim sonrasında Müslüman olacak. Hmm. Ama o günlerde böyle yani evet. o, o kadar şeyin üzerinde adam başlıyor hazırlıklara Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tane istihbarat için bir sahabe efendimizi gönderiyor. Abdullah İbni Ebi Hadrat isimli birisi. Tabi gidiyor bu sahabe efendimiz gözlemliyor bakıyor ki gerçekten çok ciddi bir hareketlenme var. Ancak çok da böyle detaylı bir bilgi getirmiyor Aleyhisselatu vesselam hı hı. efendimize. Biraz Huneyn'e baktığımızda Huneyn'i getiren şartlara oluşum şeylerine Allah Resulü'nün işte diğer seferlerdeki gibi çok ciddi şeyleri göremiyoruz. Göremememizin bir sebebi var orada bir şeyler yaşanacak. Allah yaşatacak onu. Çünkü o yaşanılacak olan şeylerin üzerinden farklı bir biçimde aslında bize mesajlar gelecek. Ne demek istediğim anlaşılsın diye bir cümleyle açayım isterseniz. Buyurun. Ne yapmıştı mesela Efendimiz Bedir'e gelirken? istihbarat çok daha üst düzeydi. Uhud'a yine öyle, Hendek'te yine öyle. Hendek'te mesela yapılan stratejileri kardeşlerimiz hatırlasınlar da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar bir hazırlık yapmadı. Neden Biraz ani gelişti. Hı. Ani gelişti ve efendimiz de kestiremedi. Yani bu kadar büyük bir şey olabileceğini kestiremedi. Gelen işte o elçinin işte istihbarat için gönderen Abdullah ibn Abi Hadrat'ın getirdiği bilgiler de çok çok detaylı olmadığı için ama Efendimiz dedi ki zaten biz kalabalığız güçlü bir orduyla gideceğiz ne yapacaklar bize diye bir şeyi vardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in aklında ama alsıl meselenin diğer tarafında bir şeyler yaşanması gerekiyordu orada hmm. o yaşanmak orası bir, bir mektep, mektep olacak bir mektep mesele, mesele aslında evet. o. Ali seratül efendimiz kaç kişiyle gelmişti Mekke'ye? 10.000. 10 2.000 de yeni Müslüman olanlar 12. var. 12.000. Bin. 12.000 bin kişiyle çıkıyor. Çıkarken Mekke'yi yine ihmal etmiyor. Vali olarak Attab İbni Esid ismini andık ki dünkü hı hı. dersimizde. Orada dini anlamda işte bazı şeylere de cevap versin diye Muaz İbni Cebeli de bırakıyor efendimiz. Mekke'de gerekli tedbirleri alıyor ama Mekke'de yeni Müslüman olanlar da o 2000'in içerisinde zaten. Hmm. Halen iman yüreklerine tam oturmamış insanlar da var. Ganimet aşkıyla gelenler de var. Biliyorlar ki peygamber hangi savaşa girse galip gelecek. Burada da galip var. Hevazin zengin bir kabiledir. Dolayısıyla oradan epey bir şey alabiliriz diye bir de coşkuyla en öne geçiyorlar. Yani ilk Hı hı. vuralım da ganimetten daha fazla pay alalım diye böyle bir orduyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor ortaya. Şimdi buradan bir parantez açalım. Şimdiye kadar bakın kaç tane efendimizin gazvesini gördük, hı hı. kaç tane seriyesini gördük arkada da kaldı zaten birkaç tane daha göreceğiz. Hı hı. Kur'an bu kadar gazve ki toplamı 28 tanedir. 28 hı hı. tane gazve, 55 tane seriye aşağı yukarı bunların hepsiyle alakadar ayetler var Kur'an'ın içerisinde ama sadece iki tanesini isim olarak anar. Hı hı. Bunlardan birisi Bedir, birisi Huneyn. İsim olarak andığı iki savaş neden? İkisinin üzerinde üzerinden inanılmaz mesajlar veriyor ve birbirleriyle mukayeseleri var aslında. Hı hı. Bedir'de nasıl bir tablo vardı özellikle sahabede sayıları az, düşman güçlü, sayılarının azlığına takılmadan Allah'a Allah tevekkül ve arkasından gelen zafer var. Hı hı. Şimdi Huneyn'in bidayetinde ne var? Sayıları kalabalık, düşmanı gözlerinde küçültüp kendilerini büyütüyorlar, bu sayıyla bize bir şey olmaz diyorlar ve orada Allah'ın verdiği zafer unutulduğu için işin bidayetinde yaşanmış bir imtihan var. Ne kadar önemli bir çizgi değil mi of. hocam burası? Bunun adı tevhid işte. Ya. Saptığı anda inanılmaz derecede ortaya sorunlar çıkıyor. Asla bir Müslüman gücü kuvveti ne kendisine ne başkasına ne teknolojiye ne işte paraya ne şuya ne buna bağlayamaz Allah'a gerçek manada inanıyorsa bir insanın zihin dünyasında böyle şeyler olmaz bunlar önemsizdir diye demiyoruz evet. tedbir açısından olması gerektiğini zaten söylüyoruz ama nihayetinde tedbirden sonra tevekkülü zedeleyecek hiçbir şey olmalı ve la kuvvete illa billah hasbunallah ve nimel vekil. Bu iki tane ilke zihinden asla çıkarılmamalı. Güç kuvvet sadece ve sadece Allah'tadır. Hasbine Allah ve nimel vekil biz Allah'a tevekkül ettik. Halid bin Velid'in hikayesi nasıl aldı hemen ordunun evet. başına. millet sana vermeye başlamıştı diyeyim daha geçen Anladım, ders Şimdi 12 bin kişilik ordu geliyor. Yani Huneyn'in yeri kodusunda bazı ihtilaflar var biz haritada da göreceğiz tamam. ama çok uzak değil aslında Mekke'ye 30 kilometreden falan bahsediliyor hı hı. ama Efendimiz çok yavaş yavaş geliyor yani yolda biraz daha farklı bir biçimde biraz yetişsinler diyor o 2000'den Efendimizin hı. şüpheleri var He. yok değil yani niye kattı belki Müslümanların içerisinde biraz erirler evet. ama Müslümanların büyük bir kısmında biraz o noktada çizgiler zorlandı nasıl hmm. zorlandı kim durur artık önümüzde ya Ebu Sufyan'da geldi Süheilde geldi şu da geldi bu da geldi artık bizim önümüzde kim durabilir bir de dönüp arkaya bir bakıyorlar ordunun bir ucu gözükmüyor bizim önümüzde artık kimse duramaz. Biz de 3000 kişiyle neler yaptık ki? Aa, biz Bedir'de şu kadar azdık, bu kadar oldu bu kadarla neler yaparız dediler Cenab-ı Hak da hayır sizin gücünüz benden diye onlara o ilahi fermanı Bitti. hatırlattı. Zaten Tevbe suresinde Huneyn'i anlatan ayetlerde de aynen mesaj bu şekildedir. Evet. Görelim mi şimdi haritalara? haritalara? Bakın buradaki haritaya kardeşlerimiz dikkatle baksınlar. Orada çok önemli şeyler var. Birincisi orada özellikle yeşil oklara dikkat etsinler. O yeşil oklar bize şeyi gösteriyor yani İslam ordusunun yerini gösteriyor. İslam ordusunun Huneyn'e gidişini de oradan öğreniyoruz. Tam Huneyn vadisi yazan yer savaşın ceryan ettiği yer. Evet. Karşı tarafta da işte müşrik orduları var. Evet. Orada bir yer görüyoruz iki tane okun gösterdiği bir yer. Bak savaşta ganimetlerin evet. nakdedildiği yer. Cirane önemli bir yer orayı kardeşlerimiz hiç akıllarından çıkarmasınlar. Sonra bir de Esne Dağı'nın üstünden Taif yoluna doğru gidiş var. Çünkü sefer sonra Taif'e doğru devam edecek Tamam. orayı da akıllarında tutsunlar kardeşlerimiz. Şimdi geçelim diğer resme iki tane resimde Huneyn'in savaş meydanını görüyoruz. Burası mı hocam? Burası Hı -hı. takribi olarak tabi biraz Hı -hı. buralarda ihtilaf var yani Huneyn meselesi en zor mesele yani onun Hı -hı. üzerinde çok daha ciddi araştırmalar tamam. yapmak gerekiyor Siyer coğrafyasında ne yazık üzülerek söyleyelim ki o coğrafyadaki bazı şeyler de korunmuyor. Şimdi biz Huneyn'in tespitini ancak rivayetlerdeki bazı coğrafi bilgiler üzerinden ve oralarda yaşayıp nesillerden nesillere aktaran yaşlı insanlardan öğrenebiliyoruz hmm. ama bu mesele üzerinde biraz daha durmamız gerekiyor. Diğer resmi de görelim Şimdi oradan unutuyoruz biz konuşmaya dalınca. Burası Cirane mescidi. Hı hı. Zaten umreye gelen kardeşlerimiz özellikle burada da ihrama giriyorlar ki Allah Resulü hı hı. sallallahu aleyhi ve sellemin dört umresinden bir tanesinin burada olduğunu söylüyoruz. akbar Mekke diye bir kitabımız var bizim temel bir kaynağımız Bekir kardeşim hı hı. orada çok önemli bir bilgi var. 300 peygamber buradan umre yapmak için ihrama girdi diyor. Tabi oradaki o özel yerin yere ait o bilgiyi unutmamamız için o bilgi de zihinlerimizde dursun. İnşallah. Şimdi savaş bu şekilde biraz önce gösterdiğimiz güzergâhta geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah vakti oluşuyor, sabah namazı vakti bir yerde namaz kılıyorlar. Hı hı. Efendimizin aklından geçen namazın hemen arkasından savaşa girmek. Bir şey sorabilir miyim tam bu arada? Ee, Hz. Bilal'in ilk ezanı okuduğu anla Huneyn'de ilk kılıcın çarpıştı ne kadar vakit var hocam? Yani takriben sekiz şevval işte ilk ezanın okunduğu zamanda 19 Ramazan yani yani oradan 11 gün buradan da 9 gün 20 gün. Çok da değilmiş. Çok değil yani. tabii yani o kadar kısa bir zaman evet, yani evet. 20 günlük bir zaman yani şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa ait birçok şeyi söylüyor işte sancakları veriyor sahabeyi uyarıyor şunları yapıyor bunları yapıyor geliniyorlar gelirken de işte sabah namazı vaktinden sonra artık yavaş yavaş Huneyn Vadisi'ne doğru gelinecek. Düşmanın da orada olduğuna dair bir bilgi var. Böylelikle savaş başlayacak. Hı hı. Ne yapmış Malik İbni Af yani karşı tarafın komutanı? Bu bizim için bir ölüm kalım savaşı demiş. 20 bin tane savaşçıyı toplamış yetmemiş. Bütün hepinizin kadınları da gelecek demiş oraya. Çoluk çocuğunuz da gelecek oraya evdeki bütün inekleriniz, davarlarınız, koyunlarınız da gelecek oraya. Hatta kundaktaki yavrularınız bile gelecek oraya. Bu ya Arap'ın Arap yapmadığı bir şey. Çünkü Araplar kadınlarını asla savaş meydanına getirmezler. Savaş meydanına işte böyle geri cephedeki geri hizmeti yapmak için su vermek, gelen o kadar. O da sayılıdır. Mı? İlk kez böyle bir durum söz konusu oluyor. Bunu yaparken Malik İbn Af'ın iki tane amacı var. Birincisi düşmanla karşı karşıya kaldığımızda yani onun kendi ifadesiyle Müslümanlarla karşı karşıya kaldığımızda asker bilsin ki bu bizim için ölüm kalım savaşı çoluk çocuğumuzda burada tam anlamıyla savaşmazsam esir düşecekler mallarım gidecek Aa. onun için coşkuya heyecana gelsin böyle bir amacı var yani adamın gözü kara acayip birisi zaten ikincisi de çok gözükelim Müslümanların gözünde ve Müslümanlar bizi görünce ürksün ve bunun üzerine bir savaş taktiği yapıyor Malik İbni Af, öne mızraklıları yerleştiriyor, arkasına okçuları yerleştiriyor, arkasına suvarileri yerleştiriyor, arkasına develeri koyuyor ve develerin üzerine kadınları örtülü bir biçimde yerleştiriyor ki kadın oldukları ilk etapta belli olmasın. Arkasında hayvanları, koyunları, inekleri şunları bunları işte çocukları inanılmaz bir gürültü var zaten yani öyle ki siz o anda gördüğünüzde zaten diyorsunuz ki ne oluyor ya savaş meydanı ona alışık bir şey değil yani evet. Müslümanlar da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacaklarını hiç ummuyorlar. Bunlar bazen gözden kaçtığı için Siyer'de o Huneyn'de Müslümanların bir anda yaşadıkları o panik tam olarak anlaşılmıyor. Böyle bir manzara var ama bunun Müslümanların o anda akıllarından geçirdikleriyle de çok ciddi bir bağ var. Ee, Neye büyüklendiler Müslümanlar? Kalabalığız ha, dediler, şimdi güçlüyüz dediler. Ne çıktı karşılarına? Daha kalabalık. Ha, aldılar derslerini zaten. Yetmedi Malik İbn Af vadinin iki tarafına okçular yerleştirdi pusu. Onlar bize biraz yaklaşınca siz başlayın ok yağmuruna tutmayı zaten darma duman olsunlar plan bu ve Müslümanlar geliyorlar işte kendilerine bir biçimde savaş meydanına bir anda karşılarında böyle bir manzara gördüler Aynen Mekke müşriklerinin Hendek'teki karşılaştıkları tabloya benzer bir tablo oldu, şok yaşadılar, şok yaşadılar. o şoku anlamaya çalışıyorlar bu gürültü ne? Bu patırtı ne? Bu niye böyle farklı bir şekilde bir atmosfer bu burada? Onu anlamaya çalışır çalıştıkları bir anda ok yağmuruna ok yağmuruna tutuldular ve darmadağın oldu İslam ordusu. Öyle ki özellikle başta kimler duruyordu? Ganimet elde etmek için gelenler. Onlar bir şok yaşadı. Onların dağılmasıyla ordu bir anda darma duman oldu. Ve öyle bir ana geldi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yanında bir avuç insan tek kaldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam devesinin üstünde yanı başında amcası Abbas radıyallahu an, diğer yanında diğer amcasının oğlu Ebu Sufyan İbni Haris o meşhur Ebu Sufyan değil. Haris'in oğlu Ebu hı hı. Sufyan onu karıştırmayalım zor Müslüman olmuş ama o gün imanının hı hı. gereğini gerçekten yerine getiriyor. Bildiğimiz Mekke'nin yöneticisi olan Ebu Sufyan, Sufyan değil. değil. Evet. Efendimizin süt kardeşi ve amcasının oğlu olan tamam. Ebu Sufyan o da Allah Resulü'nün yanında Ali orada Ebu Bekir orada Ömer orada Ömer Uhud da almış alacağını ve o ilk anda yüz kişi var sadece Efendimizin etrafında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haykırıyor ene nebiyyün la kezip ene abdülmuttalib ben nebiyim bunda yalan yok ben Abdülmuttalib'in oğluyum diyor orada dedesinin adıyla hı hı. kendisini anıyor ki insanlarda bir coşku oluşsun tekrardan. Hı hı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sesi biraz daha fazla çıksın diye amcası Abbas'a diyor. Amba Abbas diyor. Haykır diyor. Bağır diyor. Müslümanları toparlamak çünkü Müslümanlar ne haline girecek girmişler o anda. O işin heyecanıyla hı hı hı. korkusuyla darmadan olmuşlar. Hazreti Abbas bağırıyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Abbas'a üç çağrı yaptırıyor. Ne olur? Bu üç çağrıya dikkat edelim. Amca diyor bağır diyor onlara. Ey Ensar topluluğu diye bağır. Ensarı ayağa kaldırmaya çalışıyor. İkincisi ey Semure biatının ashabı diyor. Semure ağacı evet. Hudeybiye'deki evet, biat ki ölüm kalım adına ne yaptılar? Biaset Söz verdiler. Ettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. mayayı mayayı hatırlatıyor. Üçüncüsü çok ilginç benim Bekir kardeşim. Nedir biliyor musunuz? Nedir hocam? Ey Bakara suresinin ashabı, hadi sorayım ben sana sorayım. Niye Bakara suresinin ashabı? Ne anlatılıyor Bakara suresinde? İsrailoğulları. Ha. İsrailoğulları gibi olmayın diyor. Ha. Onlar bıraktılar Musa'yı yüzüstü siz de beni öyle yüzüstü bırakacaksınız. Ha. Ama sahabe anlıyor bunu biz anlayamıyoruz belki ama sahabe Bakara suresinin asabını duyunca çıldırdı zaten bazıları. Yani orada beni İsrail'e benzememe adına bir uyarı var aslında. Ne olmuş biliyor musunuz yolda gelirken bir tane büyük bir ağaç var müşriklerin adı zat Envat ağacı. Bu ağaca müşrikler savaşa gitmeden önce gider kılıçlarını bağlarlar dua ederler ki Allah o bağ, ağacın hürmetine onlara zafer versin. Biliyorlar o yeni Müslüman olanları da biliyor bunu. Allah Resulüne birisi geliyor Ebu Vakit Elleysi bize naklediyor olayı ki dehşet bir olay. Diyor ki birisi geldi dedi ki ya Resulallah keşke sen de bize bir ağaç edinsen biz de savaşa giderken orada dilek tutsak işte iyi temennilerde bulunsak hı hı. da Allah bize Uğur verse, işte güç hı hı. verse, ev bu vakit diyor ki bir sinirlendi ki Salallahu Aleyhi ve sellem. Söz nedir biliyor musunuz? Tam bu Bakara ashabıyla alakalı. Siz Musa'nın Musa ashabının, Musa'nın yanındaki adamların istediği gibi bir şey mi benden istiyorsunuz? Onun adamları istediler işte Buzağı gibi bir tanrı, ya. Buzağı gibi ilah. Siz benden bunu mu istiyorsunuz? Helak i̇şte. Yani burada tevhid dediğiniz şey zedelenecekse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de tepki bambaşka bir boyuttadır. Niye orada Bakara suresinin ashabı diye haykırıyor aleyhissalatü vesselam buradan daha iyi anlıyoruz o manadaki mesajı. Tabi sahabe alacağını aldı ve bir anda toplandılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafında. Abbas radıyallahu diyor ki ben diyor hayret ettim sahabenin o haline bazıları bineklerini çeviremiyordular çünkü o savaşın hı hı. dehşetli tablosunda hı hı. bakıyor ki bineği çevrilmiyor bineğinden inip Resulullah'ın etrafına koşuyor Lebbeyk ya Resulullah diyor geliyor aynen diyor böyle annelerine koşan çocuklar, çocuklar, çocuklar gibi. gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir anda bir halka oluştu ama diyor ki Abbas radıyallahu anh ben biliyordum yeğenimin cesaretini ben Huney'inde tam olarak öğrendim onun cesaretini. Ben diyor onun bineğinin ipini tutmuşum ki gitmesin diye hiç korkmuyor. Korkusuzca sallallahu aleyhi ve sellem dalıyor onların içerisine ben diyorum etme eyleme engellemeye çalışıyorum hiç dinlemiyor dalıyor dalıyor. En son sahabenin tamamının toparlanacağı süreç anına kadar da Allah Resulü geri sallallahu aleyhi ve sellem adına. mücadelesinden geri dönmedi. Tam bu anlarda 3 tane hadise var çok da 3 tane hadiseyi bir konuşmamız lazım. Birincisi ne? Daha iman kalplerine oturmamış insanların sıkıntıları dediler ki mesela bazıları isimleri söylemeyelim sonra Müslüman oldukları tamam. için gerek yok ah işte büyü bozuldu Muhammed bizi kandırdı kandırdı film buraya kadarmış dediler aynen böyle büyü bozuldu dediler birileri dediler ki artık bundan sonra bu ordu mümkün değil ayağa kalkamaz böyle bakıyorlar darma duman olmuş mümkün değil ayağa kalkamaz birileri dediler ki Hevazim bizim öcümüzü aldı hmm. bir başkası da dedi ki ulan akılsız adam Hevazin bizim öcümüzü alsa iyi mi olur yani? Kureyş'ten birinin birine tabi olmak mı bizim için Hevazin'den daha şeref? Hevazin'den birisine mi? Aralarında böyle şeyler olur, iş Kafalarında bitirmişler işi. Bitirmişler yani. işi Yani ama sonra çok pişman olacaklar bu sözler ama Hı -hı. işin bidayetinde ne gösteriyor? Daha iman kalplerine yerleşmemiş. Peki buradan bir şey anlayabiliyor muyuz? Yani bizim dünyamıza bir mesaj var mı? Çok büyük bir mesaj var. Cihadın fıkhını bilmeyen bir adam, mücadelenin fıkhını bilmeyen bir adam, imani anlamda sorunlarını çözmemiş bir adam Müslümanların başının belasıdır aslında bunu iyi anlayalım. En kritik yerlerde arza çıkar. Allah al, kaçar gider ve sana öyle bir ihanet eder ki o ihaneti düşman bile sana etmez. Bazen iyilik yapayım diye fıkıh bilmediği için, fıkıh işin ahlakıdır, evet, hukukudur evet. biliyorsunuz. Bilmediği için öyle sana zararlar verir ki düşman onu vermez. Yaşıyor muyuz bugünlerde Müslümanlar olarak bunları? Hah, buradan alalım bir kere alacağımız. İkinci bir şey var, birisi var orada onun tek bir derdi var Resulullah'ı öldürmek. Aslında Müslüman gözüküyor yani iman ettiğini işte söylüyor kim bu? Şeybe İbni Osman İbni Ebi Talha. Osman bin Ebi Talha'nın adı belki de Uhud günü arkadaşlarımızın kardeşlerimizin aklında evet. kalmıştır. Evet. Onu öldürmüş Müslümanlar. Şeybe de onun oğlu. Kinlenmiş inanılmaz ben Muhammed'i öldüreceğim. Müslüman gözüküyor dille ama içinde iman yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi buluyor tam o anlarda. Sağdan yaklaşayım bir kılıç darbesiyle Resulullah'ı öldürüm öldüreyim diyor. Bakıyor ki sağında Abbas var. Asla sağından yaklaşamam. Abbas bırakmaz diyor. Sağını terk ediyor, soluna geçiyor. Soldan yaklaşayım diyor. Bir bakıyor ki işte Ebu Süfyan İbn Haris var. Soldan da olmaz diyor. Önünden olur mu diyor? Önüne geçiyor. Böyle Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le göz göze geliyorlar. Kendisi anlatıyor bize diyor ki Resulullah şöyle bir gözüme baktı güldü gülünce şaşırdım kaldım ne yapacağımı şaşırdım diyor sonra bana dedi ki gel ayaklarımın bağı çözüldü vardım Resulullah'ın yanına ne yapıyorsun dedi sen hiçbir şey söyleyemedim elimi koydu göksümün üzerine Allah'ım dedi şunun kalbindeki şeytana çıkar sen şunu iyi bir mümin et dedi dua etti ve o anda kalbimdeki o kinin dağılıp sevgi dolduğunu gördüm. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcımı elime verdi dedi ki yürü Allah adına cihat et. Şeybe diyor ki vallahi o anda ölmüş babam kalksaydı ve dirilseydi önüme çıksaydı onu, onu bile öldürürdüm. Ve o günden sonra artık ben imandan başka bir şey düşünmedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası bir nazarı peygamber taşları bile konuşturur taşları bile ayağa kaldırır orada taşlaşmış bir kalbi yumuşatıyor Şeybe İbni Osman ondan dolayı önemli. Üçüncü bu safhada söyleyeceğimiz şey de şu bir hanım var orada hiç kimse bilmiyor onu o hanım gelirken oraya göksüne bir hançer koyarak gelmiş aslında hanımların silah getirmesine gerek yok ama demiş ki ya ne olur ne olmaz. O hanım kim biliyor musunuz? Enes'in anası Ümmü Süleym. Hamileyken Uhud'a katılmıştı. O çocuk sonra vefat edecek sonra özel bir gecesi olacak onun. Merak etsin kardeşlerimiz okusunlar. O eze, özel gecenin çocuğuna hamile ki sonra hı hı. onun adı Abdullah olacak şimdi yine hamile olarak Huneyn'de. Hançeri niye koymuş biliyor musunuz göğsüne? Olur ki bir şey olur da Resulullah'ı korurum diye ve o anda dağılan o insanların etrafından süzülüyor. Allah Resulü'nün önüne geliyor hançer elinde ya Resulallah ben buradayım kimse beni geçmeden sana kavuşamaz diyor gözü de Ebu Talha'yı arıyor eğer Ebu Talha kaçmışsa Ebu Talha kocası ilk o yer bu kılıcı bu hançeri eğer benim eşim kocam seni bırakıp kaçmışsa ya Allah, ilk o hançeri yer Ebu Talha diyor ki buradayım ben buradayım hiç bana bakma diyor Ebu Talha zaten yerini almış ya o bin, büyük bir insan farklı birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de orada Ümmü Süleym'in o iman coşkusunu takdir ediyor. Ama çok çok önemli bir şey var burada. Üm Süleym kızıyor Müslümanlara o dağılanlara hmm. erkekliğiniz batsın diyor sizin bu muydu diyor? bu muydu diyor falan filan. Allah Resulü'ne diyor ki ya Resulallah şunlara bir şey Bana söyle. Müsaade Şunu de. şey yap bir şeyler söylüyor orada Efendimiz diyor ki işine bak Ümmü Süleym <gülüyor> işine bak. Kimseyle uğraşma bakın bize çok önemli şey bazen biz başkalarının kusurlarıyla eksikleriyle uğraştığımız için işimizi aksatıyoruz. Harp meydanında orta yerde başka bir şeyle uğraşırken buluyoruz. ne işin buluyoruz. var senin onu söylüyor efendim. Evet. Sen diyor kendi işine bak. Herkes Allah'a verecek hesabını. Kim ne iş yaparsa iyi yaparsa iyiliğinin, kötü yaparsa kötülüğünü karşına alacak. Onun için sen işine bak diyor. O manada da Ümmü Süleym'in üzerinden aslında mesaj veriyor bize. Ve aleyhissalatü vesselam efendimizin o çağrısıyla İslam ordusu tekrardan ayağa kalkıyor ve ikinci bir Bedir yaşanıyor Huneyn'in ikinci safhasında. Huneyn'in birinci safhası Uhud'dur, ikinci safhası Bedir'dir. Evet, evet. Bir anda Müslümanlar ayağa kalkıyorlar Allah'ın da büyük bir yardımı ki ayet söylüyor zaten o yardım nasıl ulaştı onunla alakalı inanılmaz detaylar var. Efendimiz elinden alıyor bir işte avuç toprağı savurduğunda Aa, Hazreti Abbas diyor ki bir acayip oldular bir anda gözleri karardı ne olduğunu anlamadılar. Allah indirdi yardımını nusretini ve Müslümanlar öyle bir sıkıntı yaşadıkları bir mücadelenin arkasından muhteşem bir galibiyet elde etmiş. O savaşın tam dönme evresinde bir ayet-i kerime mali aklıma geliyor. Uhu neyinle alakalı mı nazil olmuş? Onlar diyor çok kalabalığı görünce He, ne olacak ki dediler diyor sadıklar. Bu zaten bize Allah'ın vaat ettiği şekil üzere biz buraya o Hendek için, o için miydi ha. ama neyinde? Tevbe suresindeki ayette Aha. tamamen onların büyüklenerek işte Aha. bu işi şey yaptıklarını sonra da Allah'ın yardımına mazhar olduklarına Aha. dair ve o yardımın nasıl olduğuna dair bir mesajlar var. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Galibiyetten sonra sahabeyi alıyor işte o galibiyet içinden sonra elde edilen çok ciddi bir ganimet var nasıl bir ganimet? Altı bin tane esir var, dört bin tane, yirmi dört bin tane deve var, kırk bin tane koyun var, dört bin gümüş var elbiselerin, kılıcın, kalkanın, mızrağın haddi hesabı Daha geçen ders şu vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 10.000 bin develik bir diyet, evet. bir bedel ödemesini istemişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlaşmanın devam etmesi için o zaman ne demişti hocamız? Demişti ki 10 bin develik diyeti bedeli ödeyecek durumda değil. değil Koca Mekke evet. o zenginler. 24.000. 20.000 ya da 24.000 deveyi. Ve, ve şu an kaç, kaç deve? 24.000 deve. 24.000 24 deve, yani. deve sadece buradan sadece Sadece ve daha, neler neler. Ve daha yani neler neler. Dağ gibi böyle yığılıyor ganimet. Dağ gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri taşıtıyor biraz önce Cirene'ye ne oluyor orada hocam şimdi olacak oradaki olacak ama öncesinde bir şey daha var kaçıyor bazıları da nereye gidiyorlar Taif'e gidip sığınıyorlar Taif'te de zaten kaşınmalar var hmm. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ganimetleri gönderiyor Cirene'ye kendisi de bir uğruyor oraya bakıyor ki esirlerin üzerinde elbiseler yok. Ha. Allah Resulü yani sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten inanılmaz bir şey işte savaşın hukuku ve ahlakı bu ya diyor ki Mekke birilerine gidin diyor Mekke'den elbise getirin şunlara giydirin diyor ve onları gölgelik bir yere alın diyor sakın eziyet etmeyin diyor savaşın hukukunu ahlakını Allah Resulü orada söylüyor ve sonra gidiyor Taife, Taife gidiyor Taif'tekiler güçlü kaleleri var kalelere sığınmışlar oradan saldırılar şunlar bunlar Taif'teki kuşatma kaç gün sürüyor? Bir rivayete göre 20 gün sürüyor bir rivayete göre bir ay sürüyor neredeyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık Taif'ten bir şey çıkmayacağını anlıyor o zaman daha fazla eziyet olmasın çünkü diğer tarafta da problem var hadi dönelim diyor sahabeden bazıları yok ya Resulallah devam ettirelim diyor Efendimiz tamam diyor birkaç gün daha devam ettiriyorlar sahabe de bakıyor ki olacak gibi değil artık oradan dönüp geliyorlar gelirlerken yolun bir yerinde sahabe efendilerimizden bir tanesi diyor ki ya Resulallah bizi mahvetti bu taifliler sakifliler hmm. şunlara bir beddua et ya bunlara bir beddua et de bizi perişan ettiler kaç gündür burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıyor Allah'ım diyor sakife sen hidayet ver ve onları kendi ayaklarıyla bana getir. Hmm. Zaten öyle olacak. Tayif daha sonra bu şekilde bir şekilde gelecekler. Ama orada o Taif heyeti kuşatması sırasında şehit olan sahabe efendilerimiz var. Bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah. Hmm. Şimdi buradan bir yıllar sonrasına gitmemiz lazım. Taif sonra geliyor Müslüman oluyor. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebubekir'in hilafet günleri. Taif'ten bir heyet gelmiş. Hazreti Ebubekir onları tanıyor. İçlerinde Saad İbni Ubeyt isimli meşhur ok yapıcısı var. Burayı lütfen çok dikkatli dinler misiniz? Hazreti Ebubekir farkını anlamak ya. için. O ustayı görünce anlıyor tabii meseleyi. Bekleyin diyor bana beni. Çıkıyor içeriye gidiyor okla beraber çıkıyor. Şimdi taifler oku görünce babaya babaya. Hazreti Ebu Bekir'in elinde endişeleniyorlar diyorlar acaba bir kan davası bir şey mi söyleyecek bu okun ustası aranızda mı diyor Saad İbni Ubeyt çekinerek evet diyor ama korkusu ceza üç cümle geliyor Hazreti Ebu Bekir'in dilinden diyor ki Rabbime hamd ediyorum ki o gün bu okla benim oğlum şehadet şerbetine elhamdülillah. Çünkü şehadet ölümlerin en güzeli. Hazreti Ebubekir de buna hamd ediyor. İkinci kez Rabbime hamd ediyorum ki o gün öldürülen benim oğlumdu. Öle öldüren, öldürülen benim oğlumdu, öldüren ise sendin. Çünkü benim oğlum Müslüman, sen ise o gün evet. küfür üzereydin. Evet. Eğer sen ölmüş olsaydın yani ebedi bir şey olacaktı yine Rabbime hamd ediyorum ki bu oku oğluma atan şu anda karşımda Müslüman olarak bitti. İntikam yok. Memnuniyet İmanın var ya. değerine ait cümleler bunlar ve Hazreti Ebubekir bunu ortaya koyunca o insanlar da anlıyorlar iman ne kadar büyük bir nimet ne kadar büyük bir lütuf. derece lütuf yani. <gülüyor> Şimdi dönüyoruz Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten dönüp geliyor Cirane'ye ama Cirane'de bir hareketlilik var günlerdir ganimetler dağıtılmamış için dağıtılmadığı için insanlarda bir kızgınlık var bazılarında özellikle böyle yeni işte Müslüman olmuş olanlarda niye dağıtılmıyor niye olmuyor şudur budur aleyhissalatü vesselam efendimiz de biraz meseleyi ağırdan alıyor ki belki Hevazin gelir Müslüman olur diye ha. çünkü gelip Müslüman olsun geri verelim diyor aleyhissalatü vesselam efendimizin o anda yaşı ve vesselam efendimizden biraz büyük bir hanım ben sizin efendinizin süt kardeşiyim diyor görevli sahabilere inanmıyorlar. Sen nereden süt kardeşi olacaksın falan diyor ne olur beni ulaştırın diyor e efendinize o beni tanıyacaktır diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısına götürüyorlar. Efendimiz karşısında görünce kim diye merak ediyor Şeyma. Allah Rasulün süt kardeşi ve Selam efendimiz biraz böyle o günleri hatırlamaya çalışıyor Şeyma böyle kolunu açıyor kolunda bir iz var hatırlıyor musun diyor bu izi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve gözlerinden yaş akıyor o iz ne izi o Beni Saat yurdunda oynarlarken Allah Rasulü bir ısırmış orada ee, orada iz olarak kalıyor Efendimiz cübbesini çıkarıyor yanına sarıyor gel diyor ey süt kardeşim gel diyor o tutturuyor hemen süt annesini soruyor vefat etmiş süt babası vefat etmiş kim kaldı geriye geride amcası var şuyu var buyu var Şeyma diyor ne olur diyor gel diyor benimle beraber Medine'ye benim yanımda ikram göreceksin sen bana Halime'nin hatırası hatırasısın diyor yok diyor mana müsaade edersem ben kavime gitmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir biçimde ikramlarla süt kardeşini yine vefa konuşuyor o manada bazı şeyleri vererek gönderiyor. Hı hı. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne kadar geriden almış olsa da geri yani biraz böyle hafiften almış hı hı. olsa da artık mecburen hukuk gereği ne yapacak dağıtacak dağıtıyor da asker arasında halen hevazinler gelmemiş insanlara paylar dağıtıyor devlete ait olan kendisine ait olan paylardan da fazla fazla veriyor. Mesela Ebu Sufyan gelmiş Efendimizin karşısına duruyor. Diyor ki sen çok kerim cömert birisisin diyor. Şu gümüşlerden bana biraz vermez misin? Efendimiz diyor ki al diyor 40 okuye senin olsun çok ciddi bir rakam. Ama diyor benim Muaviye diye bir oğlum da var al diyor 40 okuye de ona olsun. Ya benim diyor Yezid diye bir oğlum daha var Yezid İbni Ebu Sufyan o Biliyoruz. diğer Yezid hmm. karıştırılmasın. Hmm. O da çok büyük bir kumandandır. Hmm. Allah ondan ebeden razı olsun. Onu da deyince Efendimiz ona da veriyor. Yani 3 kez 40-40-40-120 okuye veriyor. Sebep ne? Kalplerinde halen iman bu manada sıkıntı olanlar verilen ikramla kalpleri ısınsın. Zaten bu zekatta da bir evet. kalemdir biliyorsunuz evet. bir sınıftır ne diyoruz onlara müellefe-i diyoruz evet. kalpleri Hı, ısındırırsın gayrimüslimlerden evet. fakir olanlara yani o manada iman olanların. tam yerleşmemiş Hı -hı. olanlara da verilebilir Allah Hı -hı. Resulü veriyor sadece ona değil Hakim İbni Hizam'a veriyor Saffan İbni Ümeyye veriyor veriyor, veriyor. mesela Saffan İbni Ümeyye Efendimizin yanında öyle karşısına duran develere iştahla bakıyor Oo diyor ya Rasulallah. bunlar hepsi senin mi? Efendimiz diyor ki al diyor hepsi senin olsun hep senin olsun dediği yüz deve dönüp diyor ki ya Resulallah benimle dalga mı geçiyorsun? Vallahi diyor dalga değil al diyor senin olsun. Yüz deve koca Mekke'nin rivayetlerden biri o. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'la evet. Hazreti Ebubekir'in hicrette başına koyduğu ödüllerden Edül biri yani. diye değil Çok mi? Yani rakam. müthiş bir rakam. 100 yani. tane işte bugünkü ifadeyle söyleyelim Mer Mercedes evet. yani böyle yani. Alıyor 100 tane deveyi önüne katıp getirince safan ünlemeye ne diyor biliyor musunuz? Koşun kavmim, koşun ve Muhammed'in getirdiği dine tabi olun. Vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki ancak bir peygamber böyle verebilir. He, bir insan vermesi <gülüyor> değil bu diyor yani. Bir peygamber He. ancak verebilir. Tabi ki bu ikram Ensar'ın gençleri içerisinde biraz hoşunu oluşturuyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ensar'dan bazı gençler söz öyle olduğu için diyeceğiz. Diyorlar ki adam kendi adamlarını buldu. Bizi adam diyorlar bu çok efendimizin zoruna gidiyor çok ben demek ki Resulullah'ım bana Resulullah diye hitap etmiyorlar o adam işte Hazaracül diye hitap ediyorlar öyle mi? Allah Resulü ve öyle buna üzülüyor ki öyle böyle değil. Sad bin Obade'yi çağırıyor Ensar'ın liderlerinden Sad diyor kavmin böyle böyle şeyler söylüyormuş Doğru mu diyor? Evet ya Resulallah diyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Saad diyor ki ya Resulallah ben de onların içindeyim. Allah Resulü daha çok üzülüyor. Çünkü istiyor ki ondan farklı bir şey duysun. Ama neticede insan yani bu insan olgusunu unutmamak lazım. Şimdi biz sahabe dediğimizde aklımıza melekler ya ilk gelince evet, yani, yani onun için onu hiç aklımızdan çıkarmamamız evet. lazım. Evet, Hatta böyle şeyler bize çok büyük bir avantaj. Evet. Çünkü biz çok yapıyoruz bu Aynen tarihleri de öyle. en azından sahabede görünce diyoruz ya demek ki yani böyle olsa da bu manada halen kapılar açık bizim için onun için bize bir ümit kaynağı oldu. <gülüyor> Allah Resulü diyor ki Ensar'a toplanın diyor falanca yerde orada sizinle bir konuşacağım ama içinize asla kimseyi almayın yani sadece Ensar, Ensar. olsun. Kim gelmek isterse de onları uzaklaştırın diyor. Sadece Ensar'ın toplandığı bir topluluğa Allah Resulü gidiyor. Bir konuşması var orada Bekir kardeşim aleyhissalatü vesselam Efendimiz inanın ki acayip. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'a kazandırdıklarını önce hatırlattırıyor. Ben diyor Allah'ın size gönderdiği bir peygamberim değil mi? Benimle Allah sizin kalplerinizi birbirine tehlif etti. Siz birbirleriniz arasında kavga verirken işte Efs ile Hazreç arasında hmm. Allah sizi benim vesilemle birbirinize ısındırdı. İmanla sizi bu noktaya getirdi. İmanla sizi zenginleştirdi. Şöyle böyle anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ama şimdi siz kalkmışsınız benimle alakalı bir şey konuşurken o adam diye konuşuyorsunuz öyle mi diyor. Ensar başlıyor ağlamaya. Bu Ensar'ın hepsinin de söylediği bir şeyler değil özellikle Bazı gençlerin da. ama Ensar hepsi öyle bir müteessir oluyorlar ki bundan. Allah Resulü sallallahu ve bundan sonraki süreçte Ensar'ın faziletlerini anlatıyor. Hiç kimse bana el uzatmazken siz el uzattınız, evinizi yurdunuzu açtınız, Allah sizin ellerinizle vesilelerinizle bu iman davasını bu noktaya getirdi bunları da söylüyor. Hı. Vallahi diyor insanların hepsi bir vadiye, ensar bir vadiye doğru yürüsün ben ensarla beraber yürürüm. Benim hayatım da sizinle ölümüm de sizinle. Ha. Veriyor Medine müjdesini veriyor yani ben Mekke'ye falan dönmeyeceğim benim kabrim de Medine'de olacak bunun müjdesini veriyor. Son cümle zaten bitiriyor ensarın, siz diyor akabede bana ne için söz verdiniz? Diyorlar ki ya Resulallah cennet üzere peki ne istiyorsunuz benden? İnsanlar develerle, kölelerle, koyunlarla evlerine gitsin siz Allah ve Resulü ile evlerinize gidin. Allah ve Resulü ile evlerinize gitmeniz sizi memnun etmez mi? Gözyaşları sel olmuş Resulullah da ağlıyor onlar da ağlıyor artık orada söylenecek hiçbir şey, hiçbir şey yok. Ensar sonra kendisinde takat buluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden özür diliyor. İçlerinde bazılarının söyledikleri sözler olarak söylüyorlar. Biz razıyız ya Resulallah diyorlar. Bu noktada Allah Resulünün verdiği her hükme rıza göstereceklerinin beyanını orada dile getiriyorlar. Heh. Şimdi esirler dağıtılmış, ganimetler dağıtılmış. Geldi, Hevazin geldi. Geldiler dediler ki Müslüman oluyoruz. Hadi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir üzüldü. Dedi ne, neredesiniz siz? Ben geleceğinizi biliyorum zaten. Niye bu kadar geç kaldınız? E, bir bazı bahaneleri var. Ne yapacağız dediler ya Resulallah şimdi biz Müslüman olduk, evlerimiz dağıldı, mallarımız dağıldı, çoluk çocuğumuz perişan oldu. Ne yapacağız dediler aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki bu işin bir yolu var bu bu ben dağıttım ganimeti. Ama ben bana ait ve Abdülmuttalib'in çocuklarına ait olarak ne varsa hepsini geri veriyorum dedi ve bunu da beyan etti. Bakın burada Aleyserat ve Selam Efendimiz bir lider. Yani çıksa insanların önüne dese ki verin geri kim itiraz edebilir? Yani. Ama onu yapmıyor. Çünkü Efendimiz de kendisini bağlayan yasalarla konuşuyor öyle o manada yasaları ikide bir gün elden çıkaracak, gözden çıkaracak bir tavır yok Allah Rasulü'nde bu çok önemli bir şey. Biz bugün bu tarz şeyleri ihmal ediyoruz İstikrar, bazen. İstikrar vefa. İstikrar söylüyoruz. her şey orada var. Evet. Tabi efendimizin vermesiyle bazıları da veriyorlar ama bazıları vermiyor. Hmm. vermeyenler bazı isimler çok meşhur olduğu için söyleyeceğim. Uye ibn Hısn mesela, Akra ibn Habis. Bunlar bedevilerin liderleri zaten. Hiçbir zaman da bedevilikten ne yazık ki medeniye dönüşemediler. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borçlu onlardan alıyor. Hmm. Ya diyor verin söz. Size ben Nedice. ilk fırsatta ödeyeceğim. Kendi sırtına borç yüklüyor efendimizin. Vefat ederken zırhı bir Yahudi de değil mi Efendimizin? Evet, evet. Işte. Yine kendi sırtına borç yüklemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. O ciranedeki ganimetlerde en fazla pay onundur aslında elde avuçta yine hiçbir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktadaki halini görünce bazıları da kendi ellerindeki ganimetleri getirip geri koyuyorlar. Efendimiz'de hevazine geri veriyor. Orada yaşanan bir tablo var ki çok acayip bir şey. Bir tane yine Bedevi adı da belli çekiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbesinden adil ol ya Muhammed diyor. O kadar çekiyor ki sırtı böyle o şeyinde e, boynunda i̇z, oluyor, boynu. iz oluşuyor efendimizin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönüp diyor ki ben adil olmazsam kim olacak? Bu ne gösteriyor? İnsanların eziyeti bitmeyecek, sen kendini insanlar için mahvetsen bile İnsanlar için bu noktada bir sürü memnuniyetle fedakarlık memnuniyetle. bile yapsan adam bu o, o andaki menfaatine bakar ve yeryüzünün en adil insanını adaletin kitabını yazan ve uygulayan insanını adaletsizlikle suçlayabilir. Onun için bu noktada bazı ihtamlarla Böyle çok ileri geri karşı konuşanlara karşıya, eğer sen yaptığının hak olduğuna evet. iman ediyorsan çok bakmamak yani hiç lazım. yani o noktadaki asıl olan odur. Allah Resulü sallallahu aleyhi de o şahsın ileride zaten harici diye bir zümrenin liderlerinden olacağına dair de hmm. bir ihbarı gaybi de bulunuyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz oradaki bu işlerin hepsini yaptıktan sonra haydi diyor umre. Umreye şimdi biraz önce gördük Cirane mescidinin orayı orada ihramlara giriyor Mekke'ye sahabeyle ile beraber gümbür gümbür Umreci. umre için geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz geliyor umresini bitiriyor tamamlıyor aylardan hangi aydır o günlerde bakın bütün bunlar neredeyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi iki aya yakın bir zaman Medine'den uzaklaştırmış hı hı. zilkade ayındayız şu anda yani Efendimiz on gün daha kalsa ne olacak? Hac, Hac olacak. yapmıyor neden? Çünkü izin yok Allah'ın izni olmayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapabilir? Zilkade ayının sonlarına doğru 24 zilkade diye gösterir tarihlerimiz Medine'ye varmış oluyor ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları bir sürü bize mesaj vererek tamamlanmış oluyor. Bir şey söyleyeyim bu faslı bitirmiş olalım. Cirane'den çıktı ya efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem hı hı. gelecek Umre için Mekke'ye tam o anlarda Bilal ezan okuyor. 5-6 tane bir başka rivayete göre 10 tane delikanlı hı hı. kendi aralarında durmuşlar ezanla dalga geçiyorlar. Hmm. Halen iman tam oturmamış zihinlerine ve yüreklerine ama Allah Resulü'nün çabası bizim için çok önemli bugün hemen bir kusur görünce bir yanlışlık görünce buna farklı tepkiler gösteren bizim gibi bu çağın insanlarına ayar olması lazım burada anlatılanlar. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o çetenin liderini de fark ediyor çağırıyor o gençleri gelin bakayım diyor hiç söylemiyor demiyor ki siz işte ezanla dalga geçtiniz şu oldu hmm. bu oldu ezan yani İslam'ın hmm. sembolü şiarı yani. şiarı yani hele okuyun bakayım diyor okutuyor Ebu Mahzura oradaki delikanların başındaki insan sen de oku diyor ona da okutturuyor bakıyor ki o o kadar güzel bir ses var sen diyor müezzin olacaksın diyor çağırıyor oradan bir iki sahabi iyice öğretin diyor buna ezanı da öğretin diyor kameti de öğretin diyor ona yaptırıyor orada ilkinde şimdi bir insan böyle bir onure olsa yaptığı bir hatadan dolayı böyle bir taltif görse o hatanın arkasından böyle bir düzeltme ile karşı karşıya kalsa ya taş olsa erir, Tabii ya. taş olsa erir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte taşları eritiyor ve o Ebu Mahsuray'ı ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem sonra Mekke'nin evet. müezzini Mezini. kılıyor evet. ve ezanla dalga geçen birisinden <gülüyor> Kabe'nin müezzini olabilecek birini çıkarıyor onun için ve vesselam efendimiz kömürden elmas çıkaran birisidir eğer biz nübüvvetin bu mesajını anlarsa biz de elmaslaştırırız ama anlamazsak vallahi Allah korusun bazen elmasları bile kömürleştiririz. Allah bizi bundan muhafaza etsin inşallah. Amin. i̇nşallah. Bir soru var hocam yorumlara Buyurun. gelmiş onu da hemen aktarayım. Diyor ki Çelebi kök Haddim olmayarak bir şey merak ettim. Hocam cevaplayabilir mi? Efendimiz peygamber olduğunda aleyhissalatü vesselam okuma yazma bilmiyordu ya. Evet. Daha sonra öğrendi mi acaba? Öğrendiyse nasıl öğrenmediyse neden öğrenmedi diye soruyorum. Şimdi bu önemli bir mesele Hı -hı. ve uzun bir mesele ama ha, şu kadarını söyleyelim. Mesela kardeşlerimiz şunu düşünsünler. Benim annem de rahmetli okuma yazma bilmeyen bir hanımdı. Öyle de vefat etti zaten. Ama hayatının bir döneminden sonra kendi adını yazabiliyordu. Kendi adını okuyabiliyordu hı hı. yavaş yavaş bir şeyleri çünkü çok fazla yazıyla meşgul olan birisi neticede yazıyı öğrenir özel bir çabası hı hı. bile olmasa ve vesselam gibi fetaneti fetanet zeka ile alakalı bir şey hı hı. üst düzeyde olan birisinin okuma yazma öğrenmeme gibi bir durumu olamaz hı hı. ama Allah onu bundan mahrum etti vahya birileri şüphe karıştırmasın ha. diye. Onun için Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hayatının sonuna kadar kalem almadı eli. Demedi ki demesinler ki kenara geçip kendi yazdı. Evet. Çünkü demiş ona rağmen dediler, dediler de yani. yani. Evet. O manada şüphelerden Allah evet. onu izale etmek için okuma yazma meselesinden mahrum bırakıldı. Hı hı. Yoksa Efendimiz isteseydi inanın ki onun için tabii iki tabii. günlük işti, bir evet. günlük işti. Hatta kendisi kendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ayşe mesela okuma bilir, yazma bilmezdi. Çünkü okuma yazma bizde şimdi hep ikisi beraber hı hı. kullanılıyor. Mekke'de okuma bilenler çok ama okuma ve yazma bilenler az. Aldı. Onun için diyordu ki mesela Şifa binti Abdillah'a ona yazmayı da öğret. Hmm. Aynı şeyi Hafsa için de söyledi. Hafsaya yazmayı da öğret dedi. Ya kendisi isteseydi öğrenemez miydi? Öyle. Etrafında 40 tane vahi katibi var. Bir o kadar kendi özel vesikalarını yazan katipler var. Onlara nazar etse bile öğrenir ama hı hı. buradaki öğrenmemesi tamamen ilahi bir mahrumiyettir. Aynen. Bunu anlayalım. Anladım kardeşimize de teşekkür yani. edelim. Çünkü evet. bu çok irdelenen evet. bir mesele bir türlü söz oraya gelmemişti. İyi Allah oldu bu Peygamber. sorunun cevabı da. Çaydan ya da sudan bir yudum almak ister misiniz? Alabilirim efendim. Peki Buyurun. şimdi Kadir Geçisi <gülüyor> programına geçeceğiz inşallah hatimlerinizin duasını yapacağız. Bir Kur'an-ı Kerim'le geçiş yapacağız birazdan ama önce Evet, hatim sayısı arkadaşlar veriyorlar şu anda. Hatim sayısı 32732, Yasin-i Şerif 292539. Maşallah. Fetih Suresi 116090, Mülk Suresi 31515, Nebe Suresi 21418, İhlas 7380657, Kelime-i Tevhid 5863240, Salavat-ı Şerif 303631617. Maşallah, bereket Allah diyelim. Bunları Aymak da bir, bir mesele kardeşlerimizin Allah, Ahmet özel emeklerini aynen Allah yar ve yardımcısı olsun. O uyumuyor kardeşimiz. ya oldu çocuk yani her <gülüyor> yerden şey geliyor ona. Ecri mükafatı <gülüyor> zayi evet, zay zay olmasın Rabbim inşallah. seni cennetine koysun. Allah Amin. senden razı olsun. Hocam şimdi bir sürpriz duyuralım demiştik. Yani sürpriz evet. iyi bir haberimiz vardı. Buyurun. Ana girişi söyleyin ilk sizin ağzınızdan çıksın ondan sonra ben detayları anlatayım evet. inşallah. Allah nasip ederse inşallah burada konuştuklarımızı bir kitaba dönüştürelim istedik. Benim bir sürü bu noktada kitaplarım var ama buradaki programların tadı ve lezzeti farklıydı. Hmm. Bu da biraz sizden kaynaklandı. Biraz buradaki güzel kardeşlerimizden kaynaklandı. Biraz bizim soframıza işte her taraftan talip olan ilim meclisi kardeşlerimizden kaynaklandı. Bunlar hem bizden sonraki insanlara da aktarılsın biraz diğer farklı bir biçimde daha rahat okunabilecek bir biçimde mesajları öncelenecek bir biçimde olsun diye böyle bir şeye azmettik. Allah İnşallah. nasip ederse Ramazan'dan sonra hazırlıklarını yapacağız. Herkes için siyer diye ikimizin ortak bir kitabı olacak. E i̇nşallah hocam. Ortakla beni kabul edersin. Ay aşkın sizi. Hocam size ezbevbeli işe. Şimdi Sağol. kitapla alakalı şimdi görsel arkadaşlar size göstersinler. Ben de birkaç detay aktarayım İnşallah böyle olacak. O e, üç başlık üç ana başlık aktarmak istiyorum. Bu birincisi biz bu programı yaptık çok teveccüh gördü. Hadi bir de bunun kitabını yapalım e, niyetiyle çıkmıyor bu kitap. Biz bu programa daha başlamaya niyet etmeden evvel hepsinin hazırlıklarını yapmıştık Aynen. zihnimizde hepsinin yol haritası çizilmişti hatta bu programda ilk besmeleyi çekmeden evvel Allah hocamızdan razı olsun 28. bölümde ne konuşacağımız belliydi yani. Çok iyi çalışılmış, çok iyi adım adım adım her safhası belirlenmiş bir çalışma izlediniz aslında. Kitap da belliydi. Yalnız bu kitap sizin alışa geldiğiniz siyer kitaplarından birazcık farklı olacak Allah nasip ederse. Hocamız bu kitabı nasıl burada ders ders işlediysek birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders her program bir ders şeklinde kaleme alınacak. Dolayısıyla sizler yani çok az siyer bilgisi olan biri dahi olsa baba evlatlarına ders yapmak istiyor ya da talebeleriniz var. Siyer anlatmak istiyorsunuz ya da bir meclisin başkanlığını yapıyorsunuz. Orada siyer dersi yapmak, istiyor, yapmak istiyorsunuz. O kitabı alacaksınız bir dersi okuyup çalışsanız bile onu anlatabilecek kadar e, anlaşılabilir. Hani çok da bugünün kelimeleriyle yazılmış zaten adı üstünde herkes için siyer. Böyle bir kitap olacak ders ders olacak. İkincisi o kitabın orta kapağında görüyorsunuz kare şeklinde bir işaret var. Büyütebilir miyiz fotoğrafı kardeşim? O aslında bir barkotu temsil ediyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi şerifi var. Peki biz bu bar, bu karekotla barkot diyorum bu karekotla neyi anlatmaya çalışıyoruz anlatayım size. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek ömrünü anlatırken hocam dedi ki o Uhud'da dedi İslam ordusu sıkıştı Halid bin Velid Ayneyn tepesinin boş e, boş bırakıldığını görünce Uhud'un arkasından dolandı. Savaşın yönü ters döndü sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakın ashabıyla beraber Uhud'daki bir mağaraya sığınmak durumunda kaldılar. Şimdi mağarada orada şöyle bir ifade kullandı. Mağara o kadar enteresan bir yerde ki siz baktığınızda meydanda mağarayı görmüyorsunuz savaş meydandan ama mağaradan baktığınızda savaş meydanını görüyorsunuz. Sanki sırf bunun için yaratılmış gibi. Şimdi bunu sözel düzlemde anlamak mümkün ama insan görmek istiyor. Burada nasıl görsellerle Görseli destek olduk. Yine. Şimdi bu kitapta şöyle olacak ee, inşallah 30 tane 40 tane belki 50 tane onu daha çalışacağız daha hazır değiliz ona. Ee, kare kodlar belirlenecek. <gülüyor> ve size görsel olarak buranın aktarılmasını gerektirdiğini inandığımız yerlerde siz cep telefonunuzu telefon o kitapta bulunan karekota okuttuğunuzda karşınızda fakiri göreceksiniz. Ben o esnada orada olacağım. Belki işte Uhud'da olacağım o esnada. Belki Bedir kuyularında olacağım. Yani gördüğünüzde daha iyi zihniniz oturabilecek her safayı bizler size video olarak o kitabın içinde anlatacağız. Tek yapmanız gereken telefonunuzu o karekodu okutmak olacak. İnşallah karşınızda o Mekke'den, Medine'den, Tayyip'ten artık nerelerde başlık seçersek nerelerde gerekli görülürse oralardan bu kitabı videolarla desteklemiş olacağız. Ee, bir tane daha vardı söylemek istediğim. Hah. Programla alakalı şöyle bir şey de aktarayım. Ee, ekibimiz şu anda bütün bölümlere altyazı çalışmalarını tamamlamak üzere. İnşallah 3-5 gün içerisinde bütün bölümlerimiz Bekir Develi YouTube kanalındaki bütün herkes için siyer bölümlerinin hepsini altyazılarla okuyabileceksiniz. Allah nasip ederse bize böyle bir, bir ay kadar bir süre verirseniz inşallah bütün bölümlerin İngilizce, Almanca altyazıları ve dublajları da yapılacak ve bunlar Almanya'dan ve Londra'dan Allah izin verirse <gülüyor> yüklenecek internete. İnşallah. Dolayısıyla İngiltere'deki bir insan aradığı zaman Türkiye'den yüklenmiş bir videoyu Google önermediği için oradan yükleteceğiz ki İngilizler de ya da Almanlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenmek isteyenler de bunlar bundan bu programdan behredar olsun diye. İnşallah. Allah hayırlı Allah haberimiz buydu olsun. bununla alakalı sizden de dua bekliyoruz inşallah. inşallah Rabbim bizi muvaffak etsin en azından ölmeden bir kalıcı salih amel bir şeyler, olarak bir salih kalsın amel olarak, arkamızdan evet. inşallah. Evet İnşallah böyle i̇nşallah. salih amel olarak bizim arkamızdan kalır Allah dualarınızı bekliyoruz inşallah. inşallah şu mübarek gecede. Şimdi bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleteceğiz size. Biz bunu Youtube'da bulduk aldık size izletmek için de böyle çok heves ediyoruz. Böyle Afrika'da tertemiz birkaç tane kardeşimiz aslında bunlar bir ekip. Bir <gülüyor> <gülüyor> Yani Kur'an-ı Kerim tilavet eden var bir de onu böyle gazlayanlar var böyle güzel onu metin sena edenler var. Gelin o Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek artık Kadir Gecesi özel bölümüne geçelim buyursunlar. Allah! Allah! Allah, Allah, kama laylatul qadr khayrun min Allah Allah Allah Teala A lot. Bitti mi? Sadakallahu aleyhi ve Allah, Allah razı olsun. Hazreti Bilal'in şeyleri değil mi? Torunları inşallah de, o inşallah. her böyle böyle siyah inciler bize en güzel inciyi hatırlatıyor. Yani, yani biz dışarıda sokakta bile görsek bilmem ben öyleyim. Muhakkak yani bütün kardeşler de öyledir. Hazreti Bilal'i ve o onun gibi iman mücadelesi veren o ilk halkanın insanlarını hatırlatıyor. Afrika'nın çok ciddi bir inşallah. hizmete ihtiyacı var. Balta girmemiş ormanlar diye bir tabir var biliyorsunuz. Evet. Balta girdi o ormanlara ama iman girmedi. İnşallah, i̇nşallah o imanı sokma adına da hepimizin bir ufku ve hediye inşallah hocam, inşallah şimdi o Kadir suresi ile alakalı <gülüyor> sizden bir e, ön bilgi alalım hocam tamam. arkasından Afüv ismine bir vurgu yapmışsınız gecenin isimle o Esma ile bir alakası var demiştiniz çok uzun meseleler bunlar tamam. ama ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tamam. Biz Kadir Gecesi'ni tabii ki Kadir Suresi'ne ve Allah Resulü'nün beyanlarından öğreniyoruz. Süreyi dinledik. Muhakkak kardeşlerimiz mealine de bakacaklar, tefsirine de bakacaklar ama unutmamamız gereken beş tane temel mesele var. Evet. Nedir o? Birincisi Kadir Gecesi değer ve kıymetini onda nazil olmaya başlamış olan Kur'an'dan alır. Bir kere bu gece Kur'an gecesidir bunu unutmayalım. Evet. Kur'an o gece başladığı için o gece sıradan bir gece olmaktan çıktı Kadir gecesi oldu. Peki o gece nasıl bir kıymeti var? Bin aydan daha hayırdı. Burada normalde bir mukayesede farklı bir uslup var mesela bakın gece gece ile kıyaslanmalı. Bir gece bin geceye değil bir gece Bin aya o zaman burada bir şey var bin bir ay öylesine bir şey değil bir ömre beden bunu unutmayalım <gülüyor> bir ömre beden bir geceyden bahsediyoruz. Üçüncüsü mele meleike ne oluyor? Tenezzelu sadece bir nüzul değil, Devam iniyor, iniyor da iniyor. iniyor da iniyor ne iniyor? Melekler iniyor sadece melekler mi? Dördüncüsü ve ruh, ruh kimdir? Ruhul emindir. Cebrail de eğer bugün Kadir gecesiyse bu gece Kadir gecesiyse dolaşıyor. Vahyin emin meleği şu anda dünyada, dünyada dolaşıyor ve o bambaşka bir biçimde meleklerin komutanı olarak bu işle görevlendirilmiş bir vaziyette dolaşıyor. Kimseye vahiy getirmeyecek, Vahi geldi bitti. Şimdi Cebrail ne için dolaşıyor? Vahyin sadıklarını tespit etmek için dolaşıyor. Allah bizi o sadıklardan kılsın. Peki sonuncusu ne? Bu sadece bir an değil. İftar anında başladı. Tamam yassı anında, hı hı. yassıdan biraz sonra hayır hayır, hayır nerede? Ta sabah fecire kadar, fecrin aydınlığına kadar devam edecek. Dolayısıyla bu beş tane şeyi hiç aklımızdan çıkarmayalım ki Kadir suresini çok doğru bir biçimde öğrenelim. Gelelim Afuv ismine. Niye Afuv ismi? çünkü o ismin büyük bir mesajı var Bekir kardeşim. Afuv ismi nedir biliyor musunuz? Günahları mahvedendir. Günahları örten var, günahları bağışlayan var ha. ama bir de günahları mahveden var yani kayıtlarını da siliyor. İnşallah. Kiramen katibine bile sildiriyor. Anlayalım anlayalım ben bir tasvir edeceğim şimdi bakın Rabbimizin önünde hesap veriyoruz. Rabbimiz dese ki ey Muhammed Emin senin şöyle şöyle şöyle günahların var. Sonra da bana dese ki bütün bu günahlarını affettim. Büyük bir şey değil mi? Büyük bir şey Allah o günü bize o anları yaşatsın. Bu çok büyük bir şey. Bundan daha büyüğü var. Bu büyük bir şey bundan daha büyüğü var benim önüme ekranda gelir gibi hayat filmim geliyor. Hı hı. Ben biliyorum ki Eyvah diyorsun, yaklaşıyor. 40 yaşında büyük bir günahım var benim. Oraya geldiği zaman benim ödüm kopacak gibi oluyor. Bir anda Cenab-ı Hak orayı setretmiş. Kesiliyor o hayat filmim, yenisi başlıyor. Rabbim de biliyor sen de biliyorsun bir, bir, bir, birbir size bakışlarınızda ha böyle bir şey vardı ama affettim diyor Cenab-ı Hak sana. Bu ikinci büyük bir şey ve birincisinden daha büyük. Üçüncüsü Afuv ismi iste. O ne? Sana da unutturuyor günahı, kendi de hatırlatmıyor. Elhamdülillah. Tamamen mahvediyor. Hiç olmamış, olmamış gibi. gibi. Olmuş da örtülmüş gibi değil. Hiç hiç, hiç olmamış gibi. Bu o kadar büyük bir şey ki işte bu büyük bir şeye erişmemiz için Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sen afufsun, affetmeyi sevensin, bizi de affet diye dua ediyoruz. İnşallah bu bilinçle o afuf ismine yakaralım. Allah dualarımızı kabul Amin. etsin. Cenab-ı Hakk inşallah yaptığımız bu duaların onun katında bir karşılığını icabetini halk etsin belki içimizden bir salih kardeşimizin amin diişine Allah icabet eder de hepimiz bugün inzal olan nüzül olan bu umumi aftan amin. nasiptar olmuş oluruz amin. Mevla hepimize bunu Nasip Beylesiz. Amin. İnşallah. Vefat eden kardeşlerimiz var. Bekir kardeşim. Evet. Diyarbakır'da çok meşhur bir Seyda'mız vardı. Ömrü ilimle geçen Seyda Hüseyin bugün vefat etti. Seyda Beşir'in de babasıdır. Allah ona rahmet eylesin. Amin. Çok sevdiğim, değer verdiğim Şüküfe anne diye onu anne yerine koyduğum bir annem var. Onun babası vefat etti o. Amin. Metin kardeşimizin babası yine vakıfta hizmet ettiğimiz kani kardeşimiz kani onun babası. Yavuz kardeşimiz vardı onun babası hep bu günlerde böyle arka arkaya evet. ve daha isimlerini sayamadığımız miyim, onlarcası. Olacağım. Allah hepsini Amin. rahmetiyle yargılasın, mağfiretiyle karşılasın. Amin. Şu aziz ve mübarek günlerin hatırına onları en güzel bir biçimde inşallah Amin. mükafatlandırsın. İnşallah Rabbim şu ismini sayacağımız kullarını da bu gecenin e, hissesinden hissedar eyler. Amin. O da çok yakın zamanda o da hepsi yer anlatıyordu Ömer Döngelioğlu hocam. Büyüm, Allah ee, rahmet eylesin. komşum inşallah Akif Emre abimize, İsmail Coşar hocamıza Allah ve e hanımına Abdülmetin Balkanlıoğlu'na Kadir Mısuroğlu'nu, Selim Gündüzalp abimi, Emin ışığı, Tenzile Anne'yi, e, kardeşim, can yoldaşım Serhat Önder'i, şehit Serhat Önder'i, Ahmet Balcı abimizi Almanya'dan yok parası varken burada destek olan Allah rahmet e, o abimizi, bütün şehitlerimizi ve bu hizmeti yürümesine vesile olanlardan biri Emin Üstün abimizi de Rabbim inşallah Allah hissedar eylesin. Adını sayamadığımız herkesi keşke benim de adım ansa, keşke benim de geçmişlerimin adını ansa diyen herkesi ve benim annemi babamı da inşallah. Hepsini inşallah. Allah hepsini bu duadan ve oluşan bu hayırdan müstefit eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Allahümme rabbena ya rabbena takabbel minna inneke entes semiyul alim. Vtub عَلَيْنَا ya Mavlana, إِنَّكَ te-tawabu Rhamim. Vahptina ila hak ve ila tariqin mustaqim. Vafan ya kelim. Vafan ya halim. Vafan ya kelim. يَا ya halim. Vaghfir lana zinubana ya akram alakramin. Vya arham alrahimin. Allahumma inneka fufun kelimun. Tuhbul affe Allahümme inne afuvun kerimun tuhibbul affe faafu anna Allahümme inne afuvun kerimun tuhibbul affe faafu anna Allah'ım sen afuvsun, affetmeyi sevensin bizleri de affeyle, bizleri de affa mashar eyle Allah'ım şu gece indireceğin o umumi aftan bizleri de nasipdar eyle Allah'ım Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin şu anda binlerce insan Kadir Gecesi zannıyla sana ellerini açtı. Dua dua yakarıyor. Biz de o yakaranlardan birileriyiz. Ya Rabbi ne olur dualarımıza icabet eyle. Bizi bu gece karşılıksız duaların sahibi etme Allah'ım. İcabet görmemiş yakarışların sahibi kılma Allah'ım. Biliyoruz günahkarız. Boyumuzdan büyük günahlarımız var. Günahlarımızı sana itiraf ediyoruz. Ama inanıyoruz, biliyoruz, iman ediyoruz ki senin rahmetin, mağfiretin, affın bunların hepsinden daha büyüktür. Ya Rabbel Alemin ne olur affını ve mağfiretini bizlerde tecelli eyle. Sen bizleri şu ıssız çöllerde kimsesiz bırakma Allah'ım, sahipsiz bırakma Allah'ım, ellerimizi bırakma Allah'ım, ayaklarımızı sarsma Allah'ım. Ayaklarımızı dinin üzerine sabit kıl Allah'ım. Eğer sen bizlerin sahibi olmazsan bizim başkaları sahibimiz olur ve bize kim sahiplik ederse senden başka bizi dalalete sürükler. Allah'ım buna seni imkan verme. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Bizi azgınlaşmış nefislerimizin elinde oyuncak etme Allah'ım. Onlara sen sahip ol Allah'ım. Bize sen sahip ol Allah'ım. Neyden razı ve memnun olacaksan bizi o işlerin içerisinde uğraştır Allah'ım. Bize emanet ettiğin şu bedeni, bize ikram ettiğin şu imanı, şu İslam'ı hakkıyla emanete sadık kalarak yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Emanetinde bizi emin eyle Allah'ım, emin eyle Allah'ım, emin eyle Allah'ım. Yarın amel defterleri açıldığı zaman amellerimizi yüzümüze çarpıp da benim için değildi demi Allah'ım. Bizi öyle bir acıyı, öyle bir felaketi, öyle bir yıkımı yaşayanlardan etme Allah'ım. Ne yapıyorsak, ne ediyorsak attığımız her adımı, Aldığımız her nefesi rızan için senin rızana uygun bir biçimde alabilmeyi yapabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin kardeşlerimiz binlerce hatim okumuşlar süreyi celilleler okumuşlar, salavat-ı şerifeler okumuşlar, hepsi sana malum bize ulaşanlar var, ulaşmayanlar var ama senin katında hiçbir şey gaib değil. Allah'ım sen okunmuş bütün bu Kur'an-ı Kerimleri dergah uluhiyetinde kabul eyle. Evvelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mutahhar ruhuna hediye edildik, vasıl eyle Allah'ım. Sahabe-i kiram efendilerimiz şu ana kadar şu programda adlarını andığımız binlerce o güzel isme hediye eyledik başta Bedir ashabı olmak üzere hepsine sen onları ulaştır Allah'ım ve kim ne maksatla ne niyetle okumuşsa sen o niyetlerine de o maksatlarına da vakıfsın. Allah'ım sen kardeşlerimizin hayır adına meşru olarak istedikleri ne varsa hepsini onlara nasip eyle Allah'ım. Okunmuş o Kur'an'ın her bir harfinden her bir kelimesinden bizleri nasipdar eyle Allah'ım. Kur'an'ı okuyup da Kur'an'ın zıttına gidenlerden etme bizleri Allah'ım. Kur'an'ı okuyup da Kur'an'la adam olanlardan eyle Allah'ım. Kur'an'ın ahkamıyla amel eden ahlakıyla da ahlaklananlardan eyle bizleri Allah'ım ya Rabbel Alemin Vaya Ekremel Ekrem'in şu anda şu icabet saatlerinde şu anda saf saf meleklerin indiği şu zaman dilimlerinde ellerimizi sana dünyanın bütün mazlumları için açtık ya Rabbi sen mazlumları bugün indireceğin şu rahmetinle sevindir yeryüzünün neresinde varsa Gönlü kırık, gönlü mahzun kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Mazlumları sevindir Allah'ım. Mazlumlara inayet kapıları aç Allah'ım. Mustazafları, mahpusları, mahzunları katından indireceğin bir rahmetle sevindir Allah'ım. Daha fazla zalimleri sevindirme Allah'ım. Yeryüzünü fesada sürükleyen bütün zalimleri sana havale ediyoruz. Sen nasıl biliyorsan o zalimleri öylece başımızdan def et Allah'ım. İslam coğrafyalarını kana bulayan, menfaatleri için satan, ihanet eden hepsini sana havale ediyoruz. Sen onları nasıl biliyorsan öylece cezalarını ver Allah'ım. İslam ordularını, İslam'ın muzafferiyeti için gayret edenleri sen nüsretinle yardımınınla destekle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekrem'in mazlum ve mahzun mescidi aksamızı bir sonraki Kadir gecesine erişinceye kadar özgürlüğüne kavuştur Allah'ım. Ezanı Muhammed'in Kudüs'ün üzerinden ve yeryüzünün dört bir tarafından özgürce çağlayabileceği günleri bizlere en yakın zamanda görmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekrem'in şu güzel memleketi her türlü şerden Beladan, musibetten, ihanetten, nifaktan muhafaza eyle Allah'ım. 83 milyon şu memleketin her evine imanın girmesini nasip eyle Allah'ım. O imanın girebilmesi için bizleri kullan Allah'ım. Bizleri bu iş için sen seferber olanlardan eyle Allah'ım. İslam'ı hakkıyla temsil edenlerden eyle bizleri Allah'ım. İslam'a gölge olanlardan etme bizleri Allah'ım. Hakkını verenlerden eyle Allah'ım, hidayete taşıyanlardan eyle Allah'ım, dalalete düşürenlerden eyleme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin veya Ekrem'el Ekrem'in şu anda ellerimizi sana çoluk çocuğumuz için açıyoruz. Ümmetin bütün çocuklarına imanı sevdir Allah'ım. İmanı sevdir Allah'ım, peygamberini sevdir Allah'ım, sahabeyi sevdir Allah'ım, bizim tam anlamıyla yapamadığımız Yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız şeyleri sen çoluk çocuğumuza daha güzelini yapmayı nasip eyle Allah'ım. Onları her türlü şerden beladan koru Allah'ım. Onları şeytandan şeytanlaşmış insanların şerlilerinden muhafaza eyle Allah'ım. Ehli imanın hiçbir hanesinde namazsız çocuk bırakma Allah'ım. Tesettüre soğuk duranları bırakma Allah'ım. Kur'an'la arasına mesafe bırakanları koyma Allah'ım rahmet sendendir, mahfiret sendendir, katler senin elindedir, eviren, çeviren, müdebbir olan sensin Allah'ım, kalpleri İslam'a çevir Allah'ım, kalpleri İslam'a çevir Allah'ım, İslam'la şereflendir Allah'ım ve o şereflenenlere bizlerin onu ulaştırması adına bizleri memurlar kır Allah'ım. Allah ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin sabahına kadar devam edecek olan şu rahmetinden bizleri nasipdar eyle Allah'ım. Allah Ramazanı uğurlayacağımız şu günlerde Ramazanı bizden şikayetçi bir biçimde götürtme Allah'ım. Allah Ramazanın bıraktığı ruhu üzerlerimizde farklı bir biçimde tecelli ettir Allah'ım. Senin dinini ilahi kelimetullah sancağını, Peygamber'in bize emanet ettiği o sancağı boynu bükük bıraktırma Allah'ım. Yeryüzünün dört bir tarafında dalgalansın Muhammed'in Resulullah ismi. Ne olur bunun için bizlere yardım et Allah'ım. Önümüzdeki engelleri kaldır. Nefislerimizi bu işin önüne ya da içine karıştırma Allah'ım. İhlasla, samimiyetle bütün ehli iman olarak aramızdaki bütün ayrılıkları, gayrılıkları bir tarafa koyarak sadece ve sadece senin rızanı elde etmek için gayret edebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin kaybettiğimiz o izzeti şu Kadir Gecesi hürmetine bizlere yeniden kazandırt Allah'ım. Ya Rabbel Alemin şu musibeti, şu salgını üzerimizden kaldır. Bir an önce camilerimize, bir an önce ilmi tedrisatlarımıza bir an önce güzel hizmetlerimize bizi yeniden kavuştur Allah'ım. Ve son nefesimize kadar yataklarda olsak bile senin dinin için gayreti önceliyen kullardan hep bizler Allah'ım. Senin dininden başka hiçbir şeyi bizim için bir hedef, bir emel, bir arzu olarak yüreklerimizde bırakma Allah'ım. Bütün şanı, şöhreti, ismi, teveccühü ne varsa her şeyi ayaklar altına alıp Sadece ve sadece senin rızanı elde etme adına gayret içerisinde olanlardan eyle bizleri Allah'ım. Sahabeyi anlatıp da sahabenin mirasına aykırı davrananlardan etme bizleri Allah'ım. Peygamberi anlatıp da peygamberin memnun olmadığı işleri yapanlardan etme bizleri Allah'ım. Onun sünnetine dört elle sarılanlardan eyle Allah'ım ve yarın ahirette onunla karşı karşıya kalacak. yüzler bizlere nasip eyle Allah'ım. Allahu sallallahu ala seyyidin Muhammedin ve ala ali seyyidin Muhammed ve ahiru dawana en elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet, yarın gece saat 12'de yeniden görüşmek ümidiyle, Allah'a emanet olun. Sağ ol.